Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Teoman Süyer'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre taşoğlu tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba bu haftaki program bir anma programı olacak Zira birkaç gün önce Halk müzei açısından önem arz eden Orta Anadolu apblalarından birini keskinlini seyittçevi uğurladık bu dünyadan Yaptığı yerler nur olsun. Toprak incitmesin. Allah rahmet eylesin. Bu hafta onun icrasından bir bozlak ile başlayacağız programa. Ve diğer anonslarda da onunla ilgili kısa kısa malumatlar aktarmaya çalışacağım sizlere. Ve mensup olduğu Abdallarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. İlk olarak Pınarları Akardı isimli albümünden Seyit Cevik'in icrasıyla bir bozlak dinleyeceğiz. Seyit Cevik bir kaynak kişi olduğu için günye aktarmayacağım ama türkünün sözlerinin Yunus'a atfedildiğini belirtmiş olayım. Atfedildiğini diyorum çünkü Yunus Emre divanında bu türkünün sözlerini ya da bu sözlere yakın olan başka bir şiir bulamadım. Malumunuz olduğu üzere sevilen şairlerin isimleri kullanılarak çokça şiir yazılıyor. Üstelik Yunus Emre'den sonra onun adıyla anılan bir güruh bile ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu şiir Yunus Emre'ye ait değil ama Yunus Maharasını kullanan başka bir şairin olsa gerek. Şimdi Seyit Çevik'ten dinliyoruz Şu Yalan Dünyaya Konup Göçenler. Yalan dünyada konup Koçerler Ne söylerler Ne de bir haber verir Üzerinde türlü Otlar biterler Ne söylerler edeb-i gamel verirler <gülüyor> Takdirin işler Söylemeden kalmış tatlı diller Başların ucunda hece taşları Ne söyler ne de bir haber ver Verin, verin, verin. Başların ucunda hece dasları ne söyle de bir haber verirler verirler verirler Seyit Çevik Keskin'in Hacı Ali Obası köyünde doğmuş ve o bölgede yaşayan abdalların çoğunda olduğu gibi onun da ailesi müzisyen. Ustası Hacı Taşan da zaten bu köyden hemşeriler yani. Hatta hemşeri olmanın ötesinde teyze çocukları Seyit Çevik ve Hacı Taşan doğum tarihi 1941 olarak veriliyor gazetelerde ve internetteki kaynaklarda. Ama kendisi 1938 doğumlu olduğunu söylüyor. O yıllarda malum doğum tarihleri titiz tutulmuyordu ve kafa kağıdı çıkartmak da meşakkatliymiş herhalde ki yaşça büyük olup ölen kardeşlerin hüviyetlerini yaşça küçük olanlara verdiklerini ben kendi çevremden bile biliyorum. Sonuç itibariyle Seyit Çevik, Neşe Tertaş'ın akranı ve Hacı Taşa'nın yanında yetişmiş birisi. Köylerinde okul olmaması sebebiyle formal bir eğitim alamamış, sonradan kendisini geliştirmiş. 1960'lı yıllarda plaklar yapmaya başlamış, ardından kasetler de çıkartmış. Ama tıpkı Neşet Ertaş gibi hayatının sonuna kadar o da düğünlere gitmiş. Sanırım düğünler, abdalların nefes alıp yaşadıkları ve kendilerini iyi hissettikleri ortamlar. Çok şaşırtıcı da değil aslında bu çünkü Etosları bu abdalların. Seyit Çevik'in hayat konusunda daha fazlaca bir şey söylemek mümkün değil benim açımdan. Ama abdal konusunda da birkaç şey söylemek lazım. Zira abdal kültürünün temsilcilerinden birisiydi Seyit Çevik. Ama bu anonsu uzatmadan sıradaki türküyü anons edeceğim şimdi. Erkut Özkan'ın Karayerler isimli albümünden Seyit Çevik'in aynı ismi taşıyan türküsünü dinliyoruz şimdi. Karayeller. <Gülüyor> Sevdaya saldın başımı Akıttın gözden yaşımı Aldın gittin kardeşimi Kara yerle kara yerle Aldın gittin kardeşimi ra vardır kara kirle. olacağınız üzere hem ustası hem kuzeni olan Hacı Taşan ve diğer dostlarına yakmış bu türküyü Sait Cevik. Onun ardından da ağıt yakanlar olacaktır sanırım. Abdal geleneğinin temsilcilerinden birisi Sait Cevik. Az önce Kıanosta da belirttiğim üzere onu akranlarından ayıran önemli özelliklerinden birisi kanımca vakarı ve ağır duruşu. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Zira 60'lı yılların başından beri müzik piyasasında bulunmuş birisi, çok farklı biçimlerde kendinden bahsettirebilirdi. Ancak bir önceki anosta bahsettiğim Abdal kültüründen gelen etos onu doğru yola sevk etmiş olsa gerek. Bu Abdal geleneğinin ne olduğu üzerine de birkaç şey söylemek lazım. Seyit Çevik'ten bahsederken, aslında çok çetrefil bir mesele bu. Çünkü Abdallar adıyla anılan topluluklar çok farklı bölge ve coğrafyalarda karşımıza çıkıyorlar. Bunların birbirleriyle ne gibi ilişkileri olduğu da ayrı bir sorun. Üstelik tarihsel olarak bu zümrenin kökenleri de tartışma meselesi. Ama diğer bölgeleri bir tarafa bırakıp Anadolu'daki Abdallara bakarsak, yani Abdalan Rum'a, onların tarihsel olarak kalenderilikle dolayısıyla Yesevi, Hayderi ve Vefai dervişleriyle bağlantılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda Anadolu'da önemli etkileri bulunan bu zümrenin heretik yapıya sahip olan bir kültürel arka planı var. Çünkü az önce saydığım tarikatlarla da bağlantılı olan kalenderiler, melami-hurufi-batini etkileriyle Hint mistisizminden gelen unsurlar ve tenasuh anlayışı taşımakta. 16. yüzyılın ardından bu zümre birçok başkaları gibi bektaşilik içerisine dahil olmuş. Kısacası abdallar Alevi bektaşi kültür çevresine mensup insanlar. Bu kültür çevresine mensup olmasına rağmen Seyit Cevi'nin eserlerinde Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi halk sanatçılarının aksine Alevi bektaşi kültür değerlerine pek rastlamıyoruz. Yani bu değerlere işaret eden unsurlar karşımıza çıkmıyor. Bunları belki meclislerde icra etmiş ya da sohbetlerinde konuşmuştur ama genel izleyici ve dinleyici kitlesine bir şey ulaşmadığı muhakkak. Abdal kültürüyle ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim sizlere elbette ama bu anonsu daha da fazla uzatmadan sıradaki türküyü anons etmek istiyorum sizlere. Şimdi Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'ndan bir Yozgat türküsü dinleyeceğiz. Nida tüfekçiden alınan bu Yozgat türküsünün ismi ise hastane önünde incir ağacı. <Gülüyor> Garip kaldım yüreğime derdoldu oldu annem derdol. Ellerin vaatını bana yurdol. hazın bayır düze annem vay düze yönün üçe birin ısladandan yüze annem vay düze yönün üçe dan yüze annem var benden selam söylen sevdiğim kuzum sevdiğim kuzum Başına koysun karalar balasın annem bağlasın. Gurbe delde kaldım diye ağlasın, annem Başına koysun karalar bağlasın annem buz. Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem. Seyit Çevik'in temsilcisi olduğunu söylediğimiz Zümre'nin adıyla ilgili de birkaç şey hatırlatmak yerinde olur. Abdal kelimesiyle ilgili çeşitli yorumlar mevcut. Sözlüklerde dünya ile ilgisini kesip Tanrı'ya bağlanmış olan derviş olarak tanımlanıyor. lügat acide Naci'de örneğin Evliyaullah'tan 70 insandan ibaret bir cemaat, Evliya Zümresi dünyadan bir haber şekillerinde tanımlanmış. Başka bir yoruma göre bu kelime bedel kelimesinin çoğulu. Bunun üzerinden de iki yorum yapılmış. Bunlardan ilki, Pisutan Abdal hakkında anlatılan bir menkıbede olduğu üzere, kişinin kendine bedel oluşturabilmesi ve böylece aynı anda farklı yerlerde bulunabilmesi anlamına geliyor. Yani böyle kişilere abdal deniyor, kendisine bedel oluşturabilen kişilere. Diğer yorum ise, Dünyayı manevi açıdan yönettiklerine inanılan üçler, kırklar, yediler ve üç yüzlerle ilgili Kutbül Aktap ve üçler, kırklar, yediler hakkında önceki senelerde birçok kereler maluma aktarmıştım. onları yinelemeyeceğim. Bu silsileyi meratipte biri öldüğünde yerine bir alt kademeden birisi geçiyor. Bu yerine geçiş de aslında ölen kişiye bedel oluşturmak anlamına geliyor. Diğer bir yorumda bu şekilde. Son olarak seyri sülük ile ilgili de bir yorum yapılabilir. Abdal kelimesi ile ilgili. Şöyle ki talip seyri sülük da ödediği bedel ile bir noktaya gelmekte. Ve ödediği bu manevi bedel ile aptal olmakta. Yani kelimenin anlamlarına baktığınızda aslında oldukça güzel çağrışımları var ve olumlu bir kelime. Fakat gariptir çağımızda bu kelime olumlu anlamlarından soyularak kötü anlamlarla yüklenmiş. Bu üzerine uzun uzun düşünmeyi gerektiren bir husus. Bununla ilgili de bir sonraki anonsta bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Umut Sülinoğlundan bir türkü dinleyeceğiz. Harman Yeri isimli albümden dinleteceğim bu türkünün sözleri Karacaoğlan'a, müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Türkünün ismi ise Yürü Bire Yalan Dünya. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak Bastığımız kara toprak, boyumuzu maşar bir gün. Bastığımız kara tokla boyumuzu maşar bir gün <Gülüyor> hasın gözlerinle vurur yaşın belki de bir can yoldaşım kefenimi biçer belki de bir can yoldaşım kefenimi biçer Belki de bir can yoldasın, kefenini biçer Abdal kelimesi az önceki anosta bahsettiğim olumlu anlamları taşımasına rağmen, çağımızda kelimenin sözlük anlamıyla da, etimolojik kökeniyle de, kültürel arka planıyla da uyuşmayan bir biçimde, sırnaşık ve arsız gibi anlamlara gelmeye başladığını görüyoruz. Hatta kimileri tarafından hırsızlığın bile bu zümrenin uzmanlık alanı olduğu düşünülmeye başlanmış. Bununla ilgili olsa gerek, aslında abdallara mensup olduğunu söyleyebileceğimiz tahtacılar gibi kimi gruplar kendilerinin abdal kelimesiyle isimlendirilmesine tepki duymuşlar. Bunun Osmanlı'da Sünni İslam'ın yerleşmesiyle ve kimi siyasi gelişmelerle yakından ilgisi olsa gerek. Fakat bu uzun boylu konuşulması ve temellendirilmesi gereken bir husus. Sadece işaret etmekle yetineyim ve daha fazla konuşmayayım bunun üzerine. Önemli bir sosyolojik ve kültürel değişim olduğunun dikkate alınması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım husus bu. Şimdi Üç Alpten Karanfil Suyu Neler isimli bir türkü dinleyeceğiz. Kırşehir yöresine ait ve Muharrem Ertaş'tan Dağı Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Demin de ifade ettiğim üzere Üç Alpten dinliyoruz. ran fil su yineleş güzel kah Baş bir yastıkta Vay günü O göz le le le leylam yaş leylam ya her gün aşık böyle yerim böyle ya küstüyse Söyle söyleyarem söyle Oh, uh -huh. Ay gülüm Gurbete hasta gider gülüm Gurbete hasta gider gülüm le le le le yar her gün ağlar böyle yar böyle yar küstü ise söyle yar Abdallar müzik bağlamında da üzerine birkaç şey söylenmesi gereken bir husus. Şöyle ki mensubu oldukları Alevi Bektaşi kültür çevresinin de etkisiyle olsa gerek müzik çok önemli Abdallar için. Hep müzikle haşır neşir olmuşlar. Hatta onların Anadolu'nun profesyonel müzisyenleri olduklarını söylemek bile mümkün. Ancak Abdallar'ın bu kültürel arka planlarına rağmen Diğer Alevi zümrelerinden oldukça farklı bir yapı sergiledikleri görülüyor müzik açısından. Zira Malatya, Sivas, Erzincan ve Tokat gibi yörelerdeki Alevilerin icra ettikleri müzik formundan oldukça farklı müzik formları karşımıza çıkıyor. Orta Anadolu abdallarında. Aynı biçimde tahtacı ve çepnilerin icra ettikleri forma da kimi noktalarda yakın durmakla birlikte çoğunlukla oldukça uzak. Türkülerin içerikleri de bu iki gruptan yani Güney ve Batı Alevilerinden olduğu gibi Malatya, Sivas, Erzincan, Tokat çizgisinden de farklı. İşte Seyit Çevik bozlakları, oyun havaları ve halayları ile kendine has özellikler taşıyan Orta Anadolu Abdallarından biri ve o kültürün temsilcisi. Bu Orta Anadolu Abdallarında karşımıza çıkan en karakteristik özelliklerden birisi Bozlaklar, aslında bozlaklar üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Çünkü müzik formunun asırlara nasıl dayandığının, sözler, konular, içerikler değişse bile bir form olarak bozlağın nasıl asırlarca aynı kalabildiğinin dikkat çeken bir husus olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda güneydeki bozlaklarla Orta Anadolu'dakiler arasında yakın ilişki de var. Bu da o formun gücünden kaynaklanıyor olsa gerek. Ama bozlaklarla ilgili şimdi uzun uzadıya bir şey anlatmayacağım sizlere. Orta Anadolu abdallarının müzik kültürüyle ilgili de çok daha uzunca bir şeyler söylenebilir. Ama belirtmek istediğim husus, Seyit Çevik'in temsilcisi olduğu Orta Anadolu abdallarının diğer bölgelerdeki abdallardan ve Alevi Bektaşi kültür çevresine giren topluluklardan farklı olduğunu belirtmek. Ki bunu dinlediğinizde hemen Anlıyorsunuz zaten. Şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Kırıkkale, Keskin'den bir türkü var sırada. Hacı Taşan'dan Muzaffer Sarıözen derlemiş. Bunu da az önceki kayıtta olduğu gibi 3 Alp isimli gruptan dinliyoruz. Sürüler içinde sürmeli koyun. atıyor zarım tuy haydanam atıyor songa dehde. sen sürmeli panasın haydana Abdal aşiretinin bir mensubu olan Seyit Çevik, az önce bahsettiğim müzikal unsurların hepsini hakkıyla temsil eden bir sanatçıydı. Yani bozlaklar, oyun havaları, halaylar hepsi onun dilinde ve kemanında havalanıyordu. Seyit Çevik'i özel kılan taraflarından birisi, kemanıyla gerçekten çok farklı bir ilişkisinin olduğunun sezilmesi Belki de ben böyle hissediyorum bilmiyorum ama keman onun doğal bir uzantısıymış ve ondan çıkan sesler aslında enstrümanın kendisinden değil de Seyit Çevik'ten çıkıyormuş gibi hissederdim ben dinlediğimde. Keman iyi tanıdığım bir enstrüman olmadığı için teknik açıdan bir şeyler söyleyemeyeceğim çalışıyla ilgili. Ben de uyandırdığı hisleri aktarmakla yetineceğim. Programın başında Seyit Çevik'ten bir bozlak dinledik. Ve az önce belirttiğim üzere yöresinin ve mensubu olduğu zümrenin türkülerini hakkıyla icra eden bir sanatçı. Bu sebeple bir anma programı olmasına rağmen biraz hareketli türkülere de yer verelim istedim. Şimdi Seyit Çevik'in icrasından bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz. Bu TRT repertuarına Ahmet Gazi Ayhan'dan alınarak eklenmiş. Fakat... Bu türküyü Ahmet Gazi Ayhan dışında Bayram Aracı ve başka Orta Anadolu'lu sanatçılar da icra ediyorlar. Dolayısıyla Kayseri olarak sınırlamak pek doğru olmaz bu türkünün yöresini. Orta Anadolu'da genişçe bir bölgede çokça icra ediliyor. Mesela Şemsi Yastıman da icra ediyor. Bu meşhur Orta Anadolu türküsünü şimdi Seyit Çevik'in İşte Keman İşte isimli albümünden Çalıyorum sizlere Bağdı Sabah, diğer adıyla Açıl Ey Ömrümün Duvarı. <Gülüyor> Sevgilim asayım güzelim. Arabasıdır teker bir yoluna bun çeker. Diğer kötü olanlar içe içer, içer ak ah çeker. Bile gör seni övrun ben alın sevgilim aslan zilin sesini yalvardım dünya dolu mal musa sarfesin cübbesiyle. Aslında size Hacı Taşan'dan da çalacağım bir türkü vardı. Zira ustası Hacı Taşan'la Seyit Çevik'in gırtlağı arasındaki benzerliği ve yakınlığı da belirtmek istiyordum programda. Akraba olmalarının da elbette bunda etkisi vardır ama o benzerlik akrabalığın ötesinde usta-çırak ilişkisiyle de alakalı olsa gerek. Ama ne yazık ki süre mis kalmamış. Hatta bu türküyle bile belki süreyi biraz aşabiliriz. Ama son olarak bu türküyü de çalmadan programdan çıkmak istemiyorum. Seyit Çevik'in en meşhur olmuş türkülerinden birisi. 8-10 yıldır Türkiye'yi sallıyor gerçekten. Ama ne yazık ki pavyonlarda meze oldu. Bu bir anlamıyla olumlu, bir anlamıyla kötü bir şey. Ankara'nın bağları ismiyle biliniyor. Fakat aslında türkünün... Nakarat kısmında böyle Ankara'nın bağları diye bir kısım yok. Sonradan birileri tarafından eklenmiş. Bu türkünün sözleriyle ilgili ve bu sözler içerisindeki saklı hikayeyle ilgili de konuşmuştum önceki yıllarda. Bu sebeple bunun üzerine de çokça durmayacağım. Süreyi verimli kullanmak adına türküyü anons etmekle yetineceğim. Dinleyeceğimiz türkü Seyit Çevi'in İşte Keman İşte albümünden. Ve ondan alınan bir türkü, adı ise İp Attım Ucu Kaldı. Fat aldı da daraktay kucuğaldı Ben sevdim eller aldı, yürekten acı kaldı Ben sevdim eller aldı, yürekten acı aldı Ben sevdim eller aldı, yürekten acı kaldı Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Seyit Çevi'yi anmaya çalıştım. Hakkıyla başaramadım bunu, farkındayım. Onu rahmetle anıyorum. Yattığı yerler nur olsun ve onun nezdinde tüm abdalları rahmet diliyorum. Bu haftaki destekçimiz Teoman Süer'miş. Teoman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titrişimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Teoman Süer'e teşekkür ederiz.